Elhamdülillahi rabbil alemin wa-salamu ala rasulina muhammadin wa ala muhammad rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uktata min nisani yafqahu qawli Allahumma wa wasallim ala nebina muhammadin wa ala muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Şimdi kardeş siz Tevrat ve İncil için lafzen tahrif edildi dedi dediniz. Tabi orada ayeti okudu. Hoca ayeti okudu ancak hangi ayet okuduğunu hangi ayet okuduğunu e, tekrar herhalde dersi dinlemek gerekir ancak sorunuz tam olarak ne yani siz ayeti mi soruyorsunuz yoksa e, Kur'an ve sünnette Tevrat ve İncil'in laf değiştirildiğine dair bir delil mi yok diyorsunuz? Yani onu tam eğer açarsanız ben ona cevap vererek inşallah söze başlayayım. Ayeti açın bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela tahrif et, Yahudi ve Hristiyanlarla alakalı veya Tevrat ve İncil'le ilgili ayetlerden bulursunuz. Ancak e, ayeti soruyorsun, soruyorsanız arkadaşlar, Ya dersi tekrar koyacaklar ya da benim bakmam gerekir yani aklımda değil. Ha, tahrif var, evet. Ne olarak var peki? Tahrif ne olarak? Onu bir söylerseniz. Ha, i̇şte bu siz hata ettiniz. Laf, zende, Tevrat ve İncil tahrif edilmişlerdir. Biliyorsunuz insan sözü karışmıştır. Ne demektir insan sözü karışmıştır? Tevrat ve İncil, lafzen tahrif edilmiştir. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Tevrat veya İncil'den bir ayet işittiğiniz zaman ne iman edin ne de yalanlayın. Tamam lafzen. Lafzen ne demek kardeş? Lafzenden ne anlıyoruz? <gülüyor> Tamam buyurun siz söyleyin bana. Lafzen ne demek? Subhanallah. Eğer şimdi siz sözün başında eğer diyorsanız ki siz hatalısınız derseniz o zaman allah Alem dinlemeye niyetiniz yok yani. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Mana itibariyle, mana itibariyle tahrif ve lafzen tahrif vardır. Biliyorsunuz bizim sapık fırkalar diye isimlendirdiğimiz bazı fırkalar dedik ki bunlar lafız itibariyle iman ediyorlar. Lafız itibariyle tahrif etmiyorlar ancak mana itibariyle tahrif ediyorlar. He. Tamam peki kardeş. Peki. Doğrudur. Haklısınız. Allah sizden razı olsun. La havle la kuvvete illa billah. La havle la kuvvete illa billah. Şimdi bu kardeş dinliyor mu, dinlemiyor mu bilmiyorum ama şimdi ne dinlediğinizi bilin diyor. Şimdi kendisi bir kere tahrifin tanımını yapamıyor tahrifin tanımını yapamıyor veya heh, insan sözü karışması tahrif çeşididir tamam tahrif çeşididir peki bu laf zende tahrif değil midir lafız itibariyle tahrif değil midir lafız itibariyle tahriften ne anlıyorsunuz siz ben onu anlayamıyorum ben de aynen sizin gibi söylüyorum yani şu manada Ee, vahiy olan, vahiy olan orijinalliğinin korunması hem lafız itibarıyledir, hem mana itibarıyledir. Bir kısmı, yani özellikle günümüzde mesela Kur'an-kerimle ı Kerim ilgili mana itibarı ile deviller yapılmakta. Hoca demin onu açıklıyordu ve o manada anlamı bozmakta. Ancak Yahudi ve Hristiyanların durumu farklıdır. Onların durumunda evet laf, zen tahrif vardır. Laf, zen tahrif vardır. Mana itibariyle de tahrif vardır. Her türlü tahrifi yapmışlardır. Bununla ilgili inşallah e, kitaplara müracaat edin. Bakınız tefsir kitaplarına. E, demin siz de dinlediniz. Hoca ayete göre dedi. Belki kaçırdınız ayet numarasını. Ancak Ancak e, Allah'ın izniyle ben şu an yönelirsem ben de bu söyleyeceklerimi destekleyecek şekilde ki Kur'an ve sünnet bize tahrif olduğunu söylemiştir, e, tahrif etmişlerdir ve lafız itibariyle de tahrif etmişlerdir. Evet neyse ben, ben konuya geçeceğim. Arkadaşlar, İmam Zehabi rahim Allah'ım, El Kebair isimli bir eseri var. El Kebair yani büyük günahlar isimli bir eseri var. Tabi bu büyük günahlardan şirkle başlayıp zina, faiz ve buna benzer günahları toplayıp hatta oldukça fazla elkebeire dahil ettiği e, günahlar var. E, ama ancak biz büyük günah olma ihtimaline karşı, büyük günah olma ihtimali olan bir başlık atmış <Gülüyor> İnşallah büyük günah olabilme ihtimali olan günahların ne olduğuna bakalım bunları konuşalım mesela bununla ilgili ayet ve hadislerin işaret ettiği ayet ve hadislerin işaret ettiği e, konuları yani şedid olarak baktığı konuları toparlamış İmam Zehebi Rahimehullah ve bununla ilgili Mesela bir tanesi diyor ki Allah razuelt sallallahu alaihi wa sallam La yu'minu ahedekum Hatte Yuhibbu li ahihi Ma yuhibbu li nefsihi Sizden biriniz Kendisi için sevdiğini Kardeşi için de sevmedikçe Mü'min olamaz Yine bir başka hadiste Allah Rasul Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min ehlihi ve veladihi ve nefsihi ve nasi ecma'in. Ben sizden birinize ehlinden, çocuğundan, kendi nefsinden ve tüm insanlardan daha sevgili olmadıkça mümin olamaz yani kendi nefsi için istediğini kardeşi için de isteyecek ve bununla beraber bununla beraber kendi nefsi için istediğini kardeşi için isteyecek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben sizden birinize ehlinden, çocuğundan kendi nefsinden ve tüm insanlardan daha sevgili olmadıkça mümin olamaz buyuruyor aleyhissalatü vesselam hatta biliyorsunuz bununla ilgili e, ama radiyallahu anh beni ne kadar seviyorsun diye aleyhissalatü vesselam sorduğu zaman ama radiyallahu anh dedi ki ben seni dedi nefsim hariç her şeyden fazla seviyorum ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o zaman Allah resulü vesselam ona dedi ki olmadı ya Ömer nefsin de dahil beni her şeyden fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsın. Bunun üzerine biliyorsunuz ashabın hele hele hidayet rehberi kabul ettiğimiz ikinci halife Amar radıyallahu anh'ın bu konudaki teslimiyeti veya onların Allah sallallahu anh'den bir şey işittikleri zaman semihane ve etane diyerek icabet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Ve dedi ki Amar radıyallahu anh bunun üzerine Vellahi dedi ey Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam nefsimle dahil seni her şeyden fazla seviyorum nefsimden de çok seviyorum. Belki de onlar bizim gibi değildi yani belki bize sorulsa bu soru biz Allah ve Rasulünü her şeyden fazla seviyoruz nefsimizden fazla seviyoruz derdik. Ama Hamar radiyallahu an, bir an düşündü ve bunun üzerine böyle cevap verdi. Yani nefsim hariç dedi. Ancak Ayeset v.s. onu uyarınca dedi ki nefsim de dahil her şeyden fazla seviyorum. Ömer'in gönlüne böyle bir şey yakışmadığını hemen fark etti ve bundan vazgeçti. Dolayısıyla bu konuyu önemli kılan Allah Sözcet v.s. bu her iki hadiste de la yu'minu ahdukum. Yani sizden biriniz iman etmiş olamaz. Deyip söze devam etmesi. Yani Ee, yani tam manasıyla iman etmiş olamaz anlamında. Yani bunlar imana dayalı sevgidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek imandandır. Bir kişiyi bir Müslüman Allah için sevmek yine imandandır. Aynı şekilde kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her iki hadiste e, Buhari ve Müslim'de kayıtlıdır. Yine Allah is sallallahu eens gezegd, Allah Amin olmayan eens ki Allah is emin olmayan kimse mümin olamaz. emin olmayan gezegd, ki is wel emin olmayan kimse mümin olamaz. Yani komşularınız Allah is emin olacak. Biliyorsunuz kişinin kendisinin şerri vardır. Hani diyoruz ya özellikle hutbetül hacede ve ne'udü billahi min şururi enfusine diyoruz ki nefislerimizin şerrinden Allah'a sığınırız diyoruz. Dolayısıyla dolayısıyla e, gerçekten gerçekten de e, komşusu Komşusu bir Müslümanın şerrinden emin olacak. Bilecek ki onun elinden ve dilinden zarar gelmez. Hiçbir şekilde. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam Allah'a yemin ederek komşusu şerrinden emin olmayan kimse mümin olamaz diyor. Gerçekten emin olduğumuz sadece komşulukla ilgili değil ancak komşu olunca hukuk artıyor. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam Ee, Cebrail bana komşuyla ilgili o kadar çok geldi ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak diyerek komşuluk hakkını e, hakkının önemini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'e haber vermiştir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komşularımız zalim de olsa komşularımız müşrik de olsa komşularımız ehli kitap da olsa komşularımız günahkar da olsa ancak bilecekler ki siz emin kimselersiniz ve sizin şerrinizden emin olacaklar. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz hevasını benim getirdiğim şeylere tabi kılmadıkça mümin olamaz. Yani ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse hevasını benim getirdiğimin üstünde tutmasın buyurmakta. Hevasını benim getirdiğim şeylere tabi kılmadıkça, yani ne yapacak? Mutlak manada teslimiyet gösterecek, Kur'an ve sünneti kendi duygularının, kendi nefsinin, kendi hevasının, kendi düşüncelerinin, kendi cemaatinin çizgisinin, kendi üstadının velhasıl her şeyin üstünde tutacak. Dolayısıyla bu işe hani biliyorsunuz Kur'an ve sünneti arkaya atıp bidata tabi olanlara da biz heva ehli diyoruz. Niçin? Çünkü delilin olmadığı yerde heva vardır. Ve bu hevaya uyan kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada e, hadis-i şerifte ifade ettiği gibi benim getirdiğim şeylere tabi kılmadıkça hevasını mümin olamaz buyuruyor. Deyleminin Müsnedül Firdevs Münavinin kunzul haka'ik Yine ee, Ala Hamişil Cami'is Sagir'de Geçiyor ee, bu hadis Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dikkat ediniz Yani bu okuduğumuz Yani büyük günahlardan mı Ancak İmam Zhebi Rahimeullah'a göre Büyük günah olma ihtimali Olan ee, Davranışlar inançlar veya kalbi hallerdir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadiste buyuruyor ki Men râ aminkum munkaran fel yugayrhu bi'edih Sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman bunu eliyle düzeltsin fe illem yastati' Eğer buna gücü yetmezse fe <gülüyor> O zaman bunu diliyle düzeltsin Fëinlem, je hebt een statie, je hebt een statie, kalbi hebt een statie, je hebt een statie, je an een statie, Allah hebt een statie, je hebt een statie, een een Tabi bu hadiste yani anlayacağımız şey nedir? İnşallah önümüzde yine gelecek bu. Yani bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle düzeltin. Ha şimdi ne yapalım? İşte içki içiliyor. Bir yerde gördük gidip elimizle o insanlarla dövüşelim. Yani bu böyle bir şey mi? Ee, ya da dilimizle gidip bunu söyleyelim. Ne yapabiliriz? Aslında emri bil maruf nehyhanil münker bu ümmetin içerisinde çok önemli bir müessesedir. Çünkü Allah Azza ve Celle ayette siz insanlara iyiliği emredip kötülükten sakındıran en hayırlı ümmetsiniz diyor. Ee, bu ümmetin bu davranışından, bu tutumundan ötürü. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeri geldiğinde eliyle yeri geldiğinde diliyle müdahale etti. Bunu önceki derslerimizde de söyledik. Mesela bunlardan bir tanesi Sahabenin bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna parmağında altın bir yüzükle geldi. Parmağında altın bir yüzükle geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sahabenin parmağındaki yüzüğü hiçbir şey söylemeden parmağından çekti. Yere fırlattı ve dedi ki sizden biriniz Ateşten bir halkayı parmağına takmak ister mi? Dedi ve kızgın bir şekilde oradan uzaklaştı. Kızgın bir şekilde oradan uzaklaştı. O sahabe de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yürüyüp gitti. Orada bulunanlar dediler ki... Dediler ki ne niçin yerden yüzüğünü almıyorsun takmayacaksan da takmayacaksan da bunu al bunu satarsın çoluk çocuğuna nafaka olarak götürürsün o sahabe şunu söyledi radiyallahu anh vallahi dedi Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın yere attığı bir şeyi ben bir daha yerden almam Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın yere attığı bir şeyi ben bir daha yerden almam dedi Allah Resulü'sün selam. işte alimler diyorlar ki bu Allah Resulü'sün selam'ın elle müdahalesiydi. Niçin? Çünkü diyorlar o kişi Allah Resulü'sün selam'ın dizinin dibinde yetişmişti. Abi ricaiyse sahabeydi. Yani Kur'an ve sünnetten haberi olan bir kimseydi. Ve böyle bir şey yapması Allah Resulü'sün selam'ı kızdırdı. Aynı bugün benim hata yapmamla veya bugün selefi menhecden haberi olan akideyi bilen, fıkhı bilen kimselerin hata yapmasıyla avamdan, cahil cehaladan kimselerin hata yapmasının aynı olmaması gibi. Allah azze ve sellemin güzide sahabelerinden birinin hata yapmasına Allah azze ve sellem eliyle müdahale etmiş ve onun parmağındaki yüzüğü hışımla çıkartarak yere fırlatmıştı. Hiçbir şey söylemeden. Niçin? Çünkü o sahabe biliyordu. Ancak biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescitte olduğu bir sırada Bir bedevi geldi Affedersiniz Bu bedevi mescide bevletti Bevletmek için kalktı ve bevletti Ve o bevledince Yani ufak su döktü e, Ashab onun üzerine atıldılar Yani onu engellemek için Onu engellemek için Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Elle müdahaleyi uygun görmedi Ve dedi ki onu rahat bırakınız Bırakınız adam işini bitirsin Yani çünkü onun üzerine ona siz üzerine atılırsanız hem sizi kirletecek hem kendini kirletecek. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bırakın adam işini bitirsin dedi. Adam işini bitirdi. Allah Resulü ve Vesselam ashaba döndü dedi ki siz dedi zorlaştırıcılar olarak değil kolaylaştırıcılar olarak geldiniz. Onun üzerine bir kova su dökün olur biter dedi. Ve ashab da böyle yaptı. Ancak bu bedevi Ashabın kendisine kızmasına sinirlendi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona yumuşak davranmasından ise çok etkilendi ve hoşlandı. Ve o adam mescitten çıkıp giderken bu bedevi dedi ki şöyle dua etti. Allah'ım merhamni verham Muhammed ve la terham badana ahad. Yani dedi ki Aleyhisselatü Vesselam yani dedi ki o bedevi ya Rabbi dedi bana ve Muhammed'e merhamet et bizim dışımızda kimseye merhamet etme gerçekten bedeviymiş. Yani dolayısıyla o kişi bilmiyordu ve cahildi. Allah razı olsun. Orada buna dil ile müdahale etti ve elle müdahaleyi uygun görmedi. Ancak gördüğümüz bir münker karşısında el ile el ile müdahale edeceğiz, dil ile müdahale edeceğiz. Buna da fe'in lem Buna da gücümüz yetmiyorsa kalbimizle ve kalbi, ذلك imam. الاiman. Bu da imanın en zayıfıdır. Peki bu işi kebair ölçüsünde tutan nedir? He, Yani yani kişi kalbinden buz edemiyorsa, yani kalben buz etmek bir fenalığa, bir münkere kalben buz etmek imanın en zayıfıdır. Peki kalben buz edemiyorsa yani kalden buz etmek az da olsa imanın delaletidir. Peki buz etmemek nedir? İşte bu konuyu İmam Zehebî rahimehullah'ın El Kebâir içerisinde zikretmesinin önemi buradadır. Yani diyor, buz edemiyorsan bu imansızlığın alametidir manasında bunu ifade etmekte. karanlık devirler hakkında Müslüm'ün rivayet ettiği bir başka hadis var o da şöyle kim onlarla eliyle mücadele ederse o mümindir kim onlarla diliyle mücadele ederse o mümindir kim onlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindir bundan geriye hardal tanesi kadar iman yoktur bundan geriye hardal tanesi kadar iman yoktur diyor Müslüm'ün Kitab-ül İmare isimli e, sahihinde 1854 numarada. Burada şuna işaret var. Kim kalbiyle günahları inkar etmez, kim kalbiyle günahları inkar etmez, isyan etmezse, yok olmasını istemezse o imanın yokluğundadır. Yani günahlara ve masiyete buz edilecek. Kalben onlardan nefret edilecek. Eğer diyor bunları kalben hissetmiyorsa o imanın yokluğundadır. Kalbin cihadından biri de Allah'a yönelerek batılı ve batıl ehlini yok etmesini yahut da ıslah etmesini istemesidir. Yani kalbiniz şunu isteyecek. Kalbiniz Allah'a yönelecek. Batılı ve batıl ehlini yok etmesini veyahut da ıslah etmesini isteyecek. <Gülüyor> evet. Sizin üzerinize bir takım emirler tayin edilecektir. Siz onları bilip itiraz edeceksiniz. Her kim kerih görürse beraat etti. Her kim itirazda bulunursa kurtuldu demektir. Fakat kim razı olur da tabi olursa denildi ki onlarla savaş savaşmayalım mı? Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hayır. İçinizden namazı ikame ettikleri müddetçe savaşmayınız. Yani Sizin üzerinize bir takım emirler tayin edilecek, siz onları bilip itiraz edeceksiniz. Yani onların emirliğine itiraz edeceksiniz. Bunlar rahatsız olacaksınız. Kim onları keri görürse, yani kim onların bu yaptıklarına buz ederse, o beraat etmiştir. Yani kurtulmuştur. Her kim itirazda bulunursa kurtulmuştur. Yani e, lafız itibariyle de bunlardan rahatsız olursa, kalben ve onların durumlarından beri olduğunu İfade ederse kurtulmuştur. Fakat kim razı olur da tabi olursa, yani kim onların yaptıklarından hoşnut olursa diyor Aleyhisselatü Vesselam. O zaman ashab diyor ki onlarla savaşalım mı? Hayır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Namazı kıldıkları sürece hayır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam azap olunan iki kabre uğradı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azap gören iki kabre uğradı. Ve dedi ki şüphesiz ki bu ikisine azap olunmaktadır. Fakat büyük bir günahtan dolayı azap olunmuyorlar. Onlardan birisi Idrarından temizlenmez, sakınmazdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki şu kabirdeki iki kabiri gösterdi ve dedi ki bu kabirde yatanlar azap görüyorlar. Ancak dedi büyük günahtan ötürü azap görmüyorlar. Bunlardan bir tanesi, affedersiniz idrarından sakınmazdı. Diğeri ise, kovuculuk yapmak için insanlar arasında dolaşırdı. Yani laf getirip götürürdü. Bu hadide geçiyor bu hadis. Dolayısıyla e, kabir azabı sebebi olduğu için yine kabir azabı sebebi ve Allah azza ve celle'nin buğzettiği iki şey. Bir tanesi e, idrardan sakınmamak, bir tanesi de laf getirip götürmek, kovuculuk yapmak. Ve e, İmam Zehabi rahimehullah eee İmam Zehabi rahimeh rahimehullah Bunu El-Kebeir'de büyük günahlar ihtimalinde tutmakta. İbn Ömer radıyallahu ta'ala rivayet edilen bir hadiste Resulullah es-sellem şöyle buyuruyor. Kim haksız olarak düşmanlık için yardım ederse bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır. Yani düşmanlık için yardımlaşma. Biliyorsunuz Allah Subhanahu ve Teala ayette buyuruyor ki ve ta'avenu alel birri ve takva. İlik Ve Allah'tan korkma hususunda yardımlaşın. Walla ta'avanu al-ithmi wal-idwan. Ancak kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Allah Azze ve Vesselim birinin bir başkasına düşmanlık etmesi noktasında eğer ona yardım ederse kişi bu durumundan vazgeçinceye kadar haksız olarak yalnız yani haksız olarak düşmanlık için yardım ederse bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın gazabındadır, buyuruyor. Yine Allah Resulü ve Vesselam aldatma ve hile cehennemdedir, buyuruyor. Aldatma ve hile cehennemdedir. Biliyorsunuz bununla ilgili yani aldatmayla ilgili gene gelen lafızlar hep ağır olmuştur. Mesela bir tanesi Allah Resulü ve Vesselam Bizi aldatan bizden değildir buyurması. Yani bu anlamda bu ikisinin de cehennemde olduğunu söylüyor Allah razı olsun etme selam. Yani ey aldatma ve hile. Yine Allah razı olsun etme selam. Şöyle buyuruyor. Allah Subhanahu ve Taala muhallil ve muhallalun leha lanet etsin. Yani diyor ki Allah muhallil ve muhallelun muhallel, leheye lanet etsin. Yani bu iki kişiye lanet etmiş. Kimdir bunlar? Kimdir bunlar? Yani bunlar muhallil ne demek? Hani Türkçe'de diyorlar ki hülle hülle bildiniz değil mi? Türkçe'de hülle diyorlar. Boşanmış bir kadının tekrar eski kocasına dönmesini sağlamak için onunla evlenen kişiye muhallil denir. Yani hile yapıyorlar tabiri caizse. Ee, eski kocasına dönebilmesi için gidip onunla bir evlilik yapıyor. Ee, yani halk tabiriyle kimisi buna kiralık koca diyebiliyorlar. Kiralık koca da deniyor. Dolayısıyla böyle bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Allah'ın laneti bunların üzerine olsun diyor. Yani hülle diyorlar. Ee, peki Muhallelun leh kimdir? Muhallelun leh, o da boşadığı karısına tekrar ulaşabilmek için boşadığı karısının böyle hileli bir evlilik yapmasını kabul eden kişidir. Hatta biz gerçekten duymuşuz, mesela adam gidiyor, karısını boşamış, bir halt etmiş tabiri caizse, tekrar dönsün istiyor, af buyurun gidiyor, birini buluyor yaşlı veya kötürün birini onun yanında işte kalsın sonra tekrar almak için işte bu kişiyi muhallelun lehtir. Dolayısıyla bu bir hiledir. Bu ancak kendini aldatmaktır. Doğrusu bu şeriata muhalefet etmektir. Yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim bir kişiye karşı karısını veya kölesini tışkırtırsa bizden değildir. Kim Bir kişiye karşı karısını veya kölesini kışkırtırsa yani kö köle ise efendisine karşı kışkırtırsa veya karısını kocasına karşı kışkırtırsa bizden değildir. Ebu Davud'ta Kitabul Edep babında geçiyor hadis. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam haya imandan ve suskunluk da imandan buyuruyor ve imandan bir şubedir beza ise yani çirkin söz ve kaba davranma ise nifaktan birer şubedir buyuruyor aleyhissalatü vesselam ve bir başka hadiste haya imandandır İman ise cennettedir çirkin söz kaba davranmaktandır kaba davranmak ise cehennemdedir yani haya imandan iman ise cennette çirkin söz ise kabalıktan kabalıktan gelir kabalık ise cehennemdedir buyuruyor aleyhissalatü vesselam hakimin müstedrekinde geçiyor hadis yine Allah ve üzerinde cemaat imamı olmadığı halde ölen kimsenin ölümü cahiliye ölümüdür buyuruyor müstevrit bir şeddat rivayet ediyor Kim Müslüman'ın malını yerse kıyamet gününde Allah Celle Celaluhu ona ateşten yedirir. Kim bir Müslüman'a haksızlık yaparak yüksek bir itibar kazanırsa Allah da kıyamet gününde ona cehennemde gösterişli bir makam hazırlar. Dikkat ediniz. Kim Müslüman'ın malını yerse kıyamet gününde Allah ona ateşten yedirir. Yani o Müslüman'ın malını yemesi o kişi için Kıyamet günü bir ateştir. Kim bir Müslümana haksızlık yaparak yüksek bir itibar kazanırsa Allah da kıyamet gününde ona cehennemde gösterişli bir makam hazırlar. Yani Müslümana yaptığı haksızlık sebebiyle bir makam elde etmişse onun da cehennemde gösterişli bir makamı olur. Kim bir Müslümanın elbisesini haksız yere giyinirse... Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde ona ateşten bir elbise giydirir. Yani o Müslümanın giydiği elbisesine bile el koyarsa. Yani belki günümüzde çokça böyle ihtiyaç duyulan bir şey değil ancak ashabın yaşadığı dönemi hatırlayınız. Elbisesi olmadığı için namaza gelemeyenler vardı. Bir tek elbisesi olanlar vardı ve o elbiseyi yıkadıkları zaman giyecek bir şeyleri olmazdı. O elbisenin kurumasını beklerlerdi. O elbise kuruduktan sonra giyer, öyle namaza veya herhangi bir yere giderlerdi. Hatta kiminin ridası olurdu. Rida ve izar iki parça yani rida e, omuzların üstüne atılan elbise, el, omuz üstünden giyilen. İzar ise e, göbekten aşağısını örten e, elbise idi. Ancak sadece bir parça elbisesi olan bunu izar olarak kullanırdı. Yani alt tarafını örter, göbekten yukarısını açıkta bırakırdı. İşte o böyle bir dönemi düşündüğünüz zaman ki e, bu hadis evrenseldir ve kıyamete kadar geçerlidir. Ancak önemi açısından söylüyorum. E, ashab bugünleri görmüştür. Bu ümmet bugünlere şahit olmuştur. Yani giyeceğin, az olduğu, bulunamadığı dönemler. Yine hakimin müstedrekinde Kitabul ül bir vassıla babında şöyle bir hadis geçiyor. Kim kardeşinden bir sene ilişkiyi keserse sanki onun kanını dökmüş gibidir buyuruyor. İmam-ı Zehabi de bunu büyük günahlar olma ihtimali arasında saymıştır. Yani bir sene bir Müslümanla ilişkiyi kesmek onun kanını dökmüş gibidir buyuruyor. Yine Ebu Davud ve İbn e, Ahmed İbni, İbni Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadiste kim Allah'ın hadlerinden bir haddin dışında başka bir hükmün uygulanması için aracılık ederse o işinde Allah'la ters düşmüş olur. Yani Allah'ın hükmünden başka bir hükme rıza gösterir, meyleder veya aracılık gösterirse Allah Subhanahu ve teala'ya muhalefet etmiş olur. Yine dikkat ediniz bir başka hadiste şöyle bir e, Buhari'nin kitab-ı babında şöyle bir hadis geçiyor şüphesiz ki kişi önem vermediği bir kelimeyi konuşur ama o kelime Allah'ı kızdırır ve onunla cehenneme sürüklenir yani adam bir söz söyler güler geçer tabiri caizse böyle lüzumsuz böyle şaka olsun diye eğlence olsun diye veya etrafındakileri güldürmek için aslında bu kelime sebebiyle Allah subhanahu ve Taala ona kızmıştır ve onu cehenneme sürüklemiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki kişi o kadar sevap kazanacağını zannetmediği Allah'ın razı olduğu bir kelime konuşur da Yüce Allah kıyamet gününe kadar ona rızasını yazar. Yine kişi O kadar günah kazanacağı kazanacağını ummadığı bir kelime konuşur da kendisine kavuşacağı güne kadar Allah Celle Celaluhu ona kızgınlığını yazar. Yani kişi bir kelime söyler, güler geçer. Bu kelime sebebiyle cehennemlik olur. Yine bir söz söyler, hayır bir söz söyler. Ancak bu kelime dilde kolaydır ve bunun kendisinin yanında çokça kıymeti yoktur yani maruf bir kelime olduğu halde çokça böyle sevap olmaz ama Allah subhanahu ve Taala o kişi Allah'a kavuşuncaya kadar yani ömrünün sonuna kadar Allah Azza ve celle o kulla ilgili rızasını yazar dolayısıyla Allah resulü Vesselam, insanları yüzüstü cehenneme götüren bundan başka nedir Muaz, e, Muaz radıyallahu anh bunu söylemişti. İnsanlar söylediklerinden sorumlu mudur dediğinde insanları yüzüstü anasız kalasıca ey Muaz insanları yüzüstü cehenneme götüren bundan başka nedir diyerek diline işaret etmişti. Dolayısıyla İşte şimdi siz bu elkebe irden değildir diyebilir misiniz Allah ona rahmet etsin İmam rahimahullah. böyle e, vaid içerikli yani tehdit içerikli bir insanı cehennemlik yapabilecek ancak insanların küçük gördüğü küçük saydığı bir takım şeyleri elkebe irinde zikretmiştir Burayı da radıyallahu anh Burayı da radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'in şöyle dediğini rivayet ediyor Münafığa seyyid demeyin yani efendi demeyin zira eğer o seyyid değilse muhakkak Rabbiniz azza ve Celle'yi kızdırmış olursunuz yani diyor ki ne Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafaa seyyid demeyiniz. Eğer o seyyid değilse, eğer o seyyid değilse o zaman siz Rabbinizi kızdırmış olursunuz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Demin bu hadise okuduk benzerini ancak burada tekrar ifade edeceğiz. Münafığın alameti 3'tür. Üç, Münafığın alameti ayetul münafikun selafeh buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Münafığın alameti 3'tür. Feize haddefe kezebe. Konuştuğu zaman yalan söyler. Feize veada ahlefe. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Veize mina khane. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder Yalan ve hıyanet Burada En önemli şey Yani tabi hepsi Önemlidir ancak Bununla ilgili çünkü Yalan ve hıyanet büyük günahlar Arasında direkt ifade etmiş İmam-ı Zehebi Rahimullah Büyük günahlar içerisinde Saymıştır ee, Az önce söylediğimiz eee yalan söylemek ve söz verip sözünde durmamak. Ve ize haddasa kaza eee ve iza vaada akhlafa ve iza ut'mina khana ancak emanet edildiğinde ihanet eder. Yalan ve hiyanet önceden geçti. Ancak burada tekrar zikredilmesinin zikredilmesinden kast edilen şey sözden caymadır. Yani ve ize ve'ade ahlefe yani söz verdiği zaman sözünde durmaz. Allah Subhanahu ve te'ale Tevbe suresi 75 ve 77. ayetlerde şöyle buyuruyor. Onlardan bazıları da eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse Mutlaka bağışta bulunacağız ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a andiştiler. Bakınız andiştiler. Onlardan bazıları eğer Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka bağışta bulunacağız ve elbette biz salihlerden olacağız diye Allah'a andiştiler. Fakat Allah onlara lütfundan zenginlik verince onda cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten onlar Dönektirler. Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söylediklerinden dolayı kendisiyle karşılaşacakları güne kadar Allah onların kalplerine nifak sokmuştur. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh rivayet ediyor. Bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir. Bıyıklarını kısaltmayan bizden değildir. İbn Hamar radıyallahu anh ise şöyle rivayet ediyor: Sakalınızı bırakıp bıyıklarınızı kısaltınız, mecusilere muhalefet ediniz. Hasan Basri rahimahullah Hamar radıyallahu anhten rivayet ediyor. Hamar radıyallahu anh şöyle dedi: Şu şehirlere adamlar gönderip hacetmiyenleri kontrol etmelerini istedim. Evde ninesi olup da haccetmemiş olan üzerine cizye koysunlar onlardan cizye alsınlar yani haccetmeyenlerden cizye alınmasını emredeyim diyor Allah Resulü bu sene. onlar Müslüman değildir onlar Müslüman değildir yani haccede bilme imkanı olduğu halde haccedemeyen kimseleri Allah Resulü aleyhisselam diyor isterdim ki onlardan onları cizyeye bağlayayım ve onlar Müslüman değildir. Onlar Müslüman değildir. Ebu Eyyub el-Ensarî radıyallahu Resulullah aleyhisselam'ı şöyle söylerken işittiğini rivayet ediyor. Kim anne ile çocuğunun arasını ayırırsa Allah Celle Celaluhu da kıyamet gününde onunla sevdiğinin arasını ayırsın. Kim anne ile çocuğunun arasını ayırırsa Allah Celle Celaluhu onun da kıyamet günü sevdiği ile arasını ayırsın. Enes İbni Malik radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Kim varisin mirasçılığından kaçarsa Allah Celle Celaluhu kıyamet günü o kimsenin cennetten mirasçılığını keser. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Muhakkak ki kişi 60 sene Allah'a ibadette bulunur. Sonra ölüm vakti geldiğinde vasiyetini kötü yapar da kendisine cehennem vacip olur. Yani 60 sene ibadette bulunuyor. Sonra ahir ömründe vasiyetini zulmen yapıyor. Kötü bir vasiyet bıraktığı için bu sebeple cehennem kendisine vacip oluyor. Ve bundan sonra Ebu Hureyre radıyallahu anh şu ayeti okuyor. Nisa suresinin Nisa suresinin 12. ayetini okuyor. O da şu. Mealen yaptıkları vasiyet yerine getirildikten veya borç ödendikten sonra eşleriniz, çocukları Yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Eşlerinizin çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Sizin de çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borçtan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri eşlerinizindir. Eğer çocuğunuz varsa bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır ve böylelikle ayet devam ediyor. Miras hukukunu haber veriyor. Yani buna muhalefet etmesinden ötürü cehennem ona vacip olur diyor. Amr bin Harice radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı devesinin üzerinde şöyle hitap ederken işittim. Muhakkak ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Varise vasiyet hakkı yoktur. Muhakkak ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Varise vasiyet hakkı yoktur. Yine Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Muhakkak ki yüce Allah kötü sözlü ve kaba davranana buğz eder. Kötü sözlü ve kaba davranana buğz eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah indinde mevkisi en kötü olacak insanlardan birisi de karısı ile haşır neşir olup sonra onun sırrını yayandır. Yani kıyamet gününde mevkisi en kötü olacak kişilerden birisi de karısı ile arasında geçen münasebetleri yayan veya bunu başka yerde açan kimsedir. Hadis, Müslimin e, kitab-ı nikah babında geçmekte. Bu aynı şekilde koca için de geçerli. Yani bununla ilgili hadisler var. Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayet ediyor. Diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kadına, yani kadına, eşine, Dübründen yaklaşan mel'undur. Yani affedersiniz, yani gayri meşru yoldan, yasak bölgeden yaklaşan mel'undur buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis, e, Ahmet'in müsnedinde ve Ebu Davud'da geçiyor. Yine bir başka hadis var, bununla ilgili. Allah Subhanahu ve teala, hanımıyla dübüründen cima edene bakmaz. Yani, ey yani on, ona onunla bakmaz onunla konuşmaz bu manada Allah azze ve celle ondan razı olmaz Tirmizi'de Kitab-ı Rıza isimli bapta geçiyor dikkat ediniz yani bunlar kebair büyük günah olma ihtimali ile söylenen yani ben büyük günahları işlemedim bu konular daha da ilgimi çektiği için bunları paylaşmak istedim çünkü E, hafife alarak büyük değildir düşüncesi ile e, böyle bu tip günahlara meyledilmesi veya bunların hafife alınması insanlara çokça hata yaptırıyor. E, bu sebeple bunları paylaşmayı uygun gördüm. Yine Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Kim hayızlıya yani hayızlı kadına Mercinden veya hanımına dübüründen yaklaşırsa yahut kahini onaylarsa küfretmiş olur. Veya şöyle demiştir. Muhammed'e indirilen indirilene beri olmuş olur. Yani Muhammed Aleyhisselatü indirileni e, indirilenden beri olmuştur. E, Demekte de, Tirmizi kitab Taharet İbn-i Mace kitab Taharet'te Geçiyor Yani af buyurun bir kadının hayızlıyken ona yaklaşmak e, yani yaklaşmaktan kasıtımız yani fercine yaklaşmak yine aynı şekilde e, ona dübründen az önce hadiste ifade edildiği gibi yaklaşmak yine aynı şekilde bir kahine gidip ona onaylamak onu onaylamak aslında o küfretmiş olur diyor veyahut Muhammed'e indirilene indirilenden beri olmuştur denmekte. Bakınız çok ilginçtir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir adam izinsiz senin evine baksa da ona ufak bir taş atarak gözünü çıkarsan sana bir günah olmaz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani birinin evine birinin sutresine Bakmayı, Allah Resulü ve Vesselam diyor ki sen onun gözüne bir küçük taş atsan ve onun gözünü çıkarsan sen diyor günahkar olmazsın. Ve hadis Buhari'nin kitab Diyat babında geçiyor. Yine bir başka hadiste bir kimse izinleri olmaksızın bir kavmin evine bakarsa gözünü çıkarmaları onlara helal olur buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani onlardan izinsiz bir kavmin e, evine, mahremine bakacak olursa onlara helaldir ki onun gözünü çıkarsınlar diyor. İbni Abbas şöyle rivayet ediyor. Dinde aşırı gitmekten sakının. Dinde aşırı gitmekten sakının. Zira sizden önce dinde aşırı gidenler helak oldu dinde aşırı gidenler helak oldu. Hani dün hatırlarsanız Ömer radıyallahu an Mekke'den Medine'ye yolculuk esnasında ya da Medine'den Mekke'ye yolculuk esnasında bir mescide uğrayıp sabah namazını kıldırdı. Ancak orada bulunanlar namaz kıldıktan sonra bir yere doğru yürümeye başladılar. Ömer radıyallahu anh sordu dedi ki nereye gidiyor bu insanlar? Dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi bir mescitte namaz kılmıştı oraya gidiyorlar. O zaman dedi ki bundan sakınınız sizden öncekiler bundan ötürü helak oldular. Çünkü onlar dedi enbiyalarını takip ederlerdi. Onların uğradıkları yerlerde e, manastırlar, kiliseler yaparlardı. Dolayısıyla dinde aşırı gitmek biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bazı sahabeler Resulullah Aleyhisselatü evdeki halinden haberdar olunca dediler ki Yani neyi? Allah Resulü sallallahu ve sellem geceyi nasıl geçirir? Bunu öğrendikten sonra e, bunu öğrendikten sonra dediler ki e, o Allah'ın Resulüdür dediler. O günahsızdır ve Allah ondan razı olmuştur. Ancak biz ne yapalım da Allah bizden razı olsun? Birisi dedi ki ben Eti çok seviyorum bir daha et yemeyeceğim. O biri dedi ben eşlerime yaklaşmayacağım. Bir diğeri dedi ben sürekli oruç tutacağım. Bir diğeri dedi ben geceyi ibadetle geçireceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağına bu geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna sinirlendi ve çıkıp dedi ki ben dedi Allah'tan en çok korkanınız olduğum halde yani elime geçtiği zaman et yerim. Bazen yerim, bazen yemem. Geceleyin bir kısım uyurum, bir kısım ibadet ederim. Eşlerime yaklaşırım. Bazen nafile oruç tutar, bazen yerim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Evet. İbni Abbas'ta öyle rivayet ediyor. Diyor ki: "Ne sizden öncekiler aşırı e, gittiklerinden ötürü helak oldu. Dinde aşırı gitmekten sakının." Bununla ilgili Rabbimiz Sübhanahu wa Taala Maide suresinin 77. ayetinde şöyle buyuruyor. "De ki: "Ey ehli kitap! Dininizde haksız yere taşkınlık etmeyin. Daha önce sapmış Bir çok, çoklarını da saptırmış ve doğru yoldan ayrılmış bir kavmin isteklerine uymayın. Ey kitabe ehli dininizde haksız yere taşkınlık etmeyin yani aşırı gitmeyin. İbn-i Amr radıyallahu rivayet ediyor. Kim Allah adına yemin ederse Allah bu yemini kabul eder. Onu kabul etmeyen Allah'ın rızasına uygun hareket etmemiş olur. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Hilekar, başa kakan ve cimri cennete giremez. Hilekar, başa kakan yani yaptıklarıyla başa kakan. Bir iyilik yapar sürekli bunu konuşur. Yaptığı kişiye gelir gider der ki ben şöyle yapmadım mı ben böyle yapmadım mı? Veya başka ortamlarda ona yaptıklarını anlatır veya cimri cennete giremez. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kişinin her işittiğini söylemesi kendisi için günah olarak yeter. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Zulümden sakının. Şüphesiz ki zulüm kıyamet gününde karanlıklardadır. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvelkileri helak etti. Onları meharimini helal saymaya ve kanlarını dökmeye sürükledi. Hadis Müslim'de geçiyor arkadaşlar. Yine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hangi hastalık cimrilikten daha büyüktür? Yani cimrilikten daha büyük hastalık yoktur. Biliyorsunuz Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne? İki şey müminde mümine yakışmaz, korkaklık ve cimrilik. Yine Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, Üç şey helak edicidir, üç şey. Mahkum olunan cimrilik, tabi olunan heva, herkesin kendi görüşüne uyması. Herkesin kendi görüşüne uyması. Tirmizi'nin sahih dediği rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam halkanın ortasına oturana lanet etmiştir. Halkanın ortasına oturana lanet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Hasetten sakının zira haset ateşin odunu yediği gibi iyilikleri yer. Kişi namaz kılanın önünden geçtiğini anlarsa ne yapması gerekir? 40 yıl beklemesi elbette onun için daha hayırlı olur. Buyuruyor. Buharide geçiyor hadis. Kitabı Sütretil Musalla ve Müslimin kitabu Suluh babında geçiyor. Yine Aleyhisselat Vesselam şöyle buyuruyor: Sizden biriniz kendisini insanlardan koruyacak bir şeye doğru namaz kılarken birisi önünden geçmek isterse onu göğsüne dokunarak defetsin dinlemezse onunla dövüşsün. Zira o ancak bir şeytandır. Yani önünüze siz tabi sutreye dikkat edeceksiniz. Sutre vaciptir. Elbani rahimahullah bunu e, sıfatı salatın nebi de açıklıyor ve hadisleri de işitiyoruz. Ancak buna rağmen birisi siz namaz kılarken önünüzden geçmek isterse ona siz namazdayken elinizle onu göğsünden tutup geriye itersiniz. Eğer o geçmekte ısrar ederse siz de onunla, onunla ısrar ediniz. Çünkü o ancak şeytandır diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Müslim'deki lafızda ise şöyle, eğer dinlemezse onunla dövüşsün. Çünkü onunla beraber yakını şeytan vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size Onu yaptığınızda birbirinizi seveceğiniz şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın. Böylelikle biz kebair ihtimali olan yani büyük günahlardan olma ihtimali olan konuları İmam-ı Zehebi Rahimahullah'ın topladığı bu konuları burada kardeşlerimizle paylaşmış olduk. Allah Azze ve Celle bizi cimrilikten cömertliğe, bizi Fitne ve fesattan, hasetten sakındırsın. Allah Azza ve Celle şu işittiğimiz hadislerin gereği ile amel etmeyi bizlere nasip etsin. Ee, ben burada sözümü noktalıyorum. Ve hadhi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedu en la ilaha illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.